Evet arkadaşlar en güzel kısa e, kitabımızın çıkması üzerine e, Melidyen Genç'teki kardeşlerimiz benden bazı soruları cevaplandırmamı istiyorlar, istediler. E, bu çerçevede onların gönderdiği sorular üzerinden kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz sizlerle. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. E, Rabbim hiçbirimizi yaptığımız hiçbir işte mahcup etmesin inşallah iki cihanda. Ee, ve hep amel defterimize, kıyamete kadar hayırlar yazılacak işlere cümlemizi muvaffak etsin inşallah. Birinci soru şöyle, kıssanın kelime anlamının ayak izlerini takip etmek demek olduğunu söylüyorsunuz. Nefislerin çok ön planda olduğu günümüzde bir insan, bu bir peygamber de olsa, neden başka birinin ayak izlerini takip etmek istesin, neden buna ihtiyaç duysun? Tam da gençlerden beklenecek gibi bir soru değil mi? Önce sorunun birinci kısmına küçük bir düzeltme yapalım. Kıssanın kelime anlamının ayak izlerini takip etmek demek olduğu benim söylediğim bir şey değil elbette. Lügatlarda, ansiklopedilerde efendim bu anlam hemen sözlük anlamı olarak karşımıza çıkıyor zaten. Önden giden birinin ayağını kaldırdığı yere basmak suretiyle yani o kadar birebir önden giden birini takip etmek anlamı var kıssa kelimesinin. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların bize niçin anlatıldığını da bu tanım aslında açıkça ortaya koyuyor. Bunu bir belirttikten sonra sorunun asıl önemli olan ikinci kısmına gelelim. Nefislerin çok ön planda olduğu yani herkesin işte Yaptığı her şeyin doğruluğundan emin olduğu, kendisi için en iyi olanı, kendisinin bileceğinden, bilebileceğinden emin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu sürekli pompalanıyor. Ben de farkındayım özellikle sosyal medyada. Bir başkasını takip etmek, bir na fikir sormak çok böyle tavsiye edilen, beğenilen bir yaşam biçimi değil. Bilhassa da tam tersi yani. Küçümsenen bir yaşam biçimi Tİ'ye alınan bir yaşam biçimi Dolayısıyla Neden günümüzde birisi Böyle bir şeye ihtiyaç duysun Çok güzel bir soru Fakat şu var arkadaşlar Aslında bunu böyle dile getirmese de Her insan Üstelik yaşı kaç olursa olsun İlla genç biri olması gerekmiyor Yaşı kaç olursa olsun bir başkasının Ayak izlerini takip eder Yani moda bunun mesela çok Bariz bir göstergesidir e, biliyorsunuz moda sadece giyim kuşamla ilgili değildir. Yani e, törenler, ritüeller, efendim hayatın e, işte eğitiminiz, e, efendim düşünceleriniz bunların hepsinin modası vardır. Yani çocuğunuzu hangi kurslara göndereceğiniz, e, inler, outlar vardır sürekli. Kahvenizi nerede içeceğiniz, nasıl içeceğiniz bunlara varıncaya kadar aslında biz adını koymasak da adını öyle ifade etmesek de başkalarının ayak izlerini adım adım takip ederiz. Hatta bunu çok gönüllü ve istekli bir şekilde yaparız. Yani şey, bir takım bedeller ödemek, ödemeyi bile göze alabiliriz bunun için. Dolayısıyla bu insanın hani bir taraftan çok özgür ve özgün olmak isteyip yani orijinal böyle herkesten farklı olmak isteyip bir taraftan da kaçınamadığı bir e, takip ve taklit insanoğlunun trajedisidir. Hakikaten lider insanlar, hakikaten çığır açan insanlar, hakikaten e, o güne kadar gelen gidişatı e, dönüştüren insanlar sayıca çok çok azdır insanlık tarihinde. E, ve bunlar peygamberlerdir. Peygamberler tam olarak böyledirler. E, Allah Teala'nın da bize, bu örnekleri üstelik de detaylı bir şekilde yani hangi duyguyla boğuşuyorsak hangi sorunla boğuşuyorsak günlük hayatta bu arada duyguyla boğuşmak ifadesi de tesadüfen çıktı lisanımdan ama anlamlı onu da altını çizmiş olalım. Neyle mücadele ediyorsak onun örneğini bulabileceğimiz onun bir e, önden gitmiş e, ve bize Allah tarafından örnek olarak gösterilmiş bir benzerini bulabileceğimiz kadar detaylı bir şekilde Hazreti Adem'den başlayarak bütün o öncü insanların hayatları bize Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. E, doğrusu insan neden buna ihtiyaç duysun? Yani insan bunu zaten yapıyor. İtiraf etse de etmese de ben olaya şu açıdan bakıyorum. Yani Cenab-ı Hak bize bir e, tutunacak bir mazeret bırakmamış oluyor. Yani şöyle diyemeyiz hiçbirimiz. Allah'ım sen bana e, bir örnek gösterseydin ben onu takip ederdim. E, göstermedin ben de ne yapalım? İşte karşıma çıkan herhangi birini bana cazip gelen herhangi birini e, taklit ettim, takip ettim, izledim e, deme şansımızı <gülüyor> o mazereti elimizden alıyor allah Teala. E, takdir edersiniz ki buna bizi mecbur etmiyor. Yani biz hiçbir peygamberi, hiçbir Cenab-ı örnek gösterdiği birini izlemeye mecbur edilmiyoruz. Mecbur edilseydik zaten şu anda bunu tartışıyor bile konuşuyor bile olmayacaktık. Otomatikman bir robot gibi adım adım onları izleyecektik. Yeryüzünde hiçbir şey yaşamayacaktık. Bir trajedi, bir çelişki, bir arada kalma durumu yaşamayacaktık. Her zaman hangi durumda ne yapacağımız zaten bize yüklenmiş olacaktı. Mesela işte dürtüsel davranan hayvanlar gibi. Ama insan olmak demek seçim yapmak demek arkadaşlar o şeye o tartışmaya da girmeden çok fazla ihtiyar meselesi özgürlük meselesi ve tabii ki ne kadar özgürseniz o kadar sorumlusunuz o detaylara girmeden insan olmanın seçim yapmak demek olduğunu ve bu seçimleri yaparken birbirimize imrendiğimiz özendiğimiz hadi imrenip özenmesek bile etki altında kaldığımızı bilen yaratıcı tarafından çünkü o bizi böyle e, tezgin etti, böyle donattı, böyle hazırladı hayata e, bize işte şaşmaz örnekler olarak peygamberleri gösteriyor. Aynı zamanda yani peygamberlerin hayatları e, deyince şurada gelmesin aklımıza yani böyle orada mükemmel bir insan var ve biz de işte onun gibi mükemmelleşmeliyiz. Hayır aslında kıssaları okuduğum zaman ben büyük bir ferahlıkla duyuyorum bir yandan. Yani Hz. Adem'e bakıyorsunuz ilk insan hemen bir hata yapıyor. Sonra o hatasını telafi ediyor. Evet bedelini ödüyor. Yani demek ki biz de hata yaptığımızda bedeli ödeyeceğiz. Ama bu bedeli ödemek, o hatayı yapmış olmak bizi Allah'tan uzaklaştıracak anlamına gelmiyor. Doğru tavrı gösterebilirsek. Yani bizi çok teselli eden, bize ümit bahşeden, bizi hep diri tutan ve iyilikte devam etmek için moralimizi yükselten, tarafları var kıssaların bu açıdan da yani bir dehşete kapılmak yerine tam tersi bizden mükemmel ve kusursuz olmamızı bekleyen bu çağdaş dünyaya karşı bir rahatlama alanı da sunuyor kıssalar bana sorarsanız doğrusunu böyle düşünüyorum. Yani bugün bir bakın dünyaya işte sizin eğitim açısından şu noktaya gelmiş olmanız gerekiyor. Fiziksel özelliklerinizin çok dar yani o piramidin en tepesindeki belli sınırlar içinde olması gerekiyor. İşte ten renginizin dünyadaki bütün yaşanan sorunlara bakacak olursak ekonomik konulardaki başarınızın belli bir düzeyin üstünde olması gerekiyor. Ama kıssaları okuduğumuzda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Mesela Eyüp Aleyhisselam'ı okuduğumuzda Allah'ın ona verdiği her şeyi elinden almakla yani hiç vermemek ayrı bir imtihandır. Verdikten sonra elinden almak ayrı bir imtihandır. Ee, onunla imtihan ettiğini ama onun gene o doğru gidişatını koruyabildiğini ve bunun mümkün olduğunu görüyoruz. Yani kıssalar bize e, müthiş moral veren, elimizden tutan ve bizi böyle insanların bizden beklediği o mükemmellik sınırları içinde içine girebilmek için kendimizi zorlama ihtiyacı duymadığımız, aslında yani iyi bir kul olmanın çok daha kolay olduğunu bize bugün çağdaş dünyada bizden beklenen baş, tırnak içindeki başarıya kıyasla çok daha kolay olduğunu gösteren hayatlardır. Dolayısıyla aslında biz hani sorunuza daha kestirme bir cevapla toparlayayım. Aslında biz evet belki o ihtiyacı dile getirmiyoruz ve bu bize bir nevi şey gibi geliyor Başı, yani nasıl diyelim yetersizlik e, gibi geliyor ve bizim kendi kendimize yetmemiz özellikle bir hümanist e, akımlardan sonra hümanizmin bütün dünyada yeni bir dine yeni bir inanışa dönüşmesinden sonra kendi kendine yetmek ve kimseden etkilenmemekle bizi e, yüceltmeye çalışan hümanizm aslında bütün bu değerlerimizi elimizden alarak efendim bizi e, kendisinin oluşturduğu o başarılı insan, iyi insan, üstün insan, iyi vatandaş artık her ne derseniz efendim Komodeus biliyorsunuz ona nasıl dönüşebileceğimizi, o çok dar alana girmek için nasıl birbirimizle kran kırana mücadele edeceğimizi göstermiyor ya yani ama bizi bizi buna sürekli teşvik ediyor. Bu açıdan yani ben aslında insanın kendisinin buna ihtiyaç duymamakla birlikte bütün hayatı boyunca birilerini taklit ettiğini düşünüyorum. Yani ihtiyaç duymamakla değil düzeltelim, ihtiyaç duyduğunun farkında olmamakla birlikte bütün hayatı boyunca başkalarını taklit ettiğini, başkalarının izinden gittiğini eğer bunu bilinçli olarak yapacaksa değil mi? İnanan insan için özellikle hiç olmazsa Allah'ın razı olduğu ...bildirilmiş bize ve hem dünyevi hem uhrevi anlamda yani o sınavları geçmiş insanların ayak izlerini takip etmek çok daha akıllıca olacaktır diye düşünüyorum. Ama evet neden buna ihtiyaç duysun ciddi bir soru. Bence o ihtiyacı zaten duyduğunun ve zaten böyle yaşadığının altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü insan bunu itiraf etmek istemiyor kendisine. Kitapta yazarı zaman zaman Yusuf, Yakup, kardeşler hatta Züleyha rolünde olayları anlamaya ve kendi bireysel hayatında anlamlandırmaya ve okura, okura anlatmaya çalışırken görüyoruz. İkinci soruyu okuyorum şu anda. Ee, bu alışık olduğunuz klasik kıssa anlatımının dışında bir metot. Neden böyle bir yol kullandınız? Şimdiye kadar kullanılan klasik kıssa anlatımı yeterli değil mi? Haşa asla öyle bir şey söyleyemem. Ee, arkadaşlar e, o kıssalardaki işte mesela bazıları bir dönem yani kıssalardaki o mucizevi e, yönler öne çıkarılmış böyle fantastik bir dünya yani fantastik demeyelim e, yanlış olur muhtemelen yani bildiğimiz bilmediğimiz alemi gayb ve alemi şehadeti gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen alemleri de e, içeren efendim müthiş şiirsel ve fantastik bir dünya anlatılmış mesela kıssalarda. O dönemler belki bu anlatım tarzı etkiliydi. Hatta bu coğrafyadan coğrafyaya da değişiyor bilebildiğim kadarıyla. Ama maalesef bu konunun uzmanı değilim. Yani bütün çağlar boyunca kıssalar hangi dille anlatıldı? Onun uzmanı değilim. Daha çok mitoloji üzerine çalışanlar fantastik edebiyat üzerine çalışanlar ve bunun tarihçesi üzerine çalışanlar o konuyu daha iyi bilirler ben neden böyle bir yol izledim tekrar edelim sorunuzu İşte bu kıssadaki Yusuf kıssasındaki öne çıkan şahsiyetlerin efendim tercihlerini ve o kısa içerisindeki yaptığı hareketleri anlamaya, anlamlandırmaya ve okura anlatmaya çalışırken yani kendi bireysel hayatımız üzerinde e, görüyoruz diyorsunuz benim acizane yaklaşımım bu arkadaşlar e, ben yani herhangi bir şeyi okuduğumda bunun benim için anlamı ne sorusunu çok önemli buluyorum ve okuduğum her şeyi bu bakış açısıyla okumaya çalışıyorum bu ister istemez yaptığım bir şey yani bilinçli bir tercih değil ee, arkadaşlarım bilirler mesela bir konu konuşulduğunda herhangi bir tartışma yapıldığında bir dünyevi, dünya, dünyevi bir mesele olabilir dinli bir mesele olabilir ee, benim sorduğum soru şudur peki şimdi ne, yap, ne yapacağız peki bu konuda ne yapmalıyız yani ben işin e, her zaman bana e, ne düştüğü kısmıyla çok ilgiliyim Tarzım böyle ve bunun bugün insanının da çok önemli bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o işte ne yapacağımızın çok çok belli olduğu zaten adetler, gelenek ve göreneklerle efendim manevi açıdan bağlı bulunduğu silsileyle ne yapacağının zaten çok belli olduğu, rollerin belli olduğu o düzgün dünyadan, düzgün burada tırnak içinde yani hiçbir çapraşık yol yok. İşte gelin mi oldunuz evlendiniz bir yere bir eve gelin mi gittiniz ne yapacağınız belli roller belli işte delikanlı mısınız 15 yaşında ne yapacağınız belli sizden beklenenler belli e bunların dışına çıkanlar vardı tabi onlar biraz meczup gibi idare ediliyordu toplumda ama geleneksel dünyada herkesin yeri e, efendim tutumu ahlakın ondan beklediği toplumun ondan beklediği her şey belliydi ee, ve buna uymaya çalışıyordu insanlar uydukça da başarılı oluyordu İşte bütün anlatılan hikayelerden tutun da e, kendisinin manevi açıdan bağlı olduğu ataları olabilir veya işte bir tasavvufi e, terbiyeden geçiyordu köydeki kentteki herkes. Ee, ve orada da ona ondan beklenen işte sabırla mı karşılayacak, kanaat e, nasıl kanaat gösterecek, efendim e, fakirleşirse ne yapacak, zenginleşirse ne yapacak bunların hepsi belliydi. Fakat günümüzde maalesef o e, bağlar koptuğu için yani biz iptal e, ipi kopmuş bir tesbih tanesi gibi, taneleri gibi her tarafa saçılmış durumdayız. Ve ne bulunduğumuz coğrafyada çok kozmopolit bir dünyadayız. Artık yani neredeyse hani bu çok klişe oldu bu söylem ama tek bir köy gibi bütün dünya ve e, herkes her yere saçılmış durumda bu dünyada. E, gelenekleriyle bağ kopmuş, efendim, o klasik anlatıyla bağ kopmuş, e, kendisine neyi nasıl yapacağını söyleyen büyükleriyle, zihinsel ve kalbi olarak bağı kopmuş bir dünyadayız. Dolayısıyla hepimizin aslında hani birinci soruyla da ilintili bu. Hepimizin ne yapmamız gerektiğini yani şimdi ne yaparsak bunun en doğru olacağını öğrenmeye şiddetle ihtiyacı var. Belki de benim bakış açım da böyledir. Ben de böyle kopmuş bir yani bir silsileyi takip etmeyen bir hüday-i nabit gibi yetişmiş bir insan olduğum için belki Efendim benim açımdan bu çok kıymetli. Tamam da şimdi ne yapacağız sorusu. Yani Züleyha'nın yerinde olsaydık biz ne yapardık? İşte Yakup'un yerinde şimdi mesela ben kendimi daha çok Yakup Aleyhisselam'la özdeşleştiriyorum yaş itibariyle herhalde. Efendim ne yapmalı? Yakup ne yapmıştı? Peki ben ne yapabilirim? Benzer bir durumda. Burası beni son derece ilgilendiriyor. Bir de. Sanırım zeka çeşitleri arkadaşlar biliyorsunuz günümüzde çok farklı zeka çeşitlerinden bahsediliyor. Ben böyle akademik ve felsefi bir zekadan ziyade ameli bir kavrayışa sahip olduğumu düşünüyorum. Ve herhangi bir sadece kıssalar için değil Kur'an-ı Kerim'den bir pasaj, bir ayet, efendim bir hadis okuduğumda ya da bir roman okuduğumda bile işte o kahramanın başından geçenlerden ne çıkardım ben şimdi? Bunun benim hayatıma nasıl bir katkısı oldu? Beni çok ilgilendiriyor. Zihnim böyle çalışıyor. Dolayısıyla zihni böyle çalışan bir yazarı okuduğunuz için o yaklaşımı görüyorsunuz bu eserde. Ama bunun aynı zamanda özellikle ortalama insan için, bu ortalamayı küçümseyerek söylemiyorum. Yani toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan ortalama insan için bu yaklaşımın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşte az önce bahsettiğim gibi o geleneksel e, hiyerarşiden koptuğumuz için. Üçüncü sorunuz şöyle. Sizce Kur'an e, Kur Yusuf kıssasına neden kıssaların en güzeli diyor? E, evet Yusuf kıssasını anlatan bir e, eser. Nasip Rabbim bana ama bunu neden böyle dediği konusunda şundan diyebileceğim böyle açık ve net bir cevabım yok ee, arkadaşlar. Bugüne kadar yazılanlardan okuduklarımdan anladığımı ve kendimin bunu nasıl yorumladığıma dair kısa bir açıklama yapayım. Ee, bir defa Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kıssa baştan sona kadar... Ee, Tarihi sırayla yani bugün şöyle oldu sonra böyle oldu şeklinde tarihi sırayla kronolojik sırayla anlatılmıyor. Sadece Yusuf kıssası bu şekilde anlatılıyor. Birinci e, öneminin bu olduğunu düşünüyorum. E, yani siz Hz. Musa'yı okumak isterseniz Kur'an-ı Kerim'de işte Bakara suresinde geçen e, Hz. Musa ile Kasas suresinde anlatılan bölümün e, kronolojik olarak çok böyle karışık olduğunu görürsünüz. Yani onları tekrar kronolojik sıraya koymanız için bir çaba sarf etmeniz gerekir çünkü kıssaları allah Teala kıssa parçalarını diyelim yani Yusuf kıssası dışındaki kıssalarda o kıssanın o bölümünü yerleştirdiği yer o geçen konunun içinde yani siyak ve sibak diyoruz buna öncesi ve sonrası açısından kıssanın o bölümü gerektiği için o konunun içerisinde sadece o bölüm gerektiği için oraya yerleştirilmiştir ee, Yusuf kıssası hariç Yusuf kıssasını baştan sona kadar Anlatıyor allah Teala Birinci sebebinin bu olduğunu düşünüyorum ee, İkincisi Yani bir çaba sarf etmiyorsunuz Böyle gerçek bir hayat öyküsünü sırayla dinliyorsunuz İkincisi ben Sebebin üzülle çok alakalı olduğunu düşünüyorum Bunun ee, Sebebin üzül biliyorsunuz Yani sebebin üzül diye katli bir şey söylemeyelim Ama iniş tarihi e, Yusuf kıssasının hüzün yılına rastlıyor yani Müslümanların çok dar e, sosyal açıdan, ekonomik açıdan çok dar günlerine rastlıyor. E, efendim bütün kapılar yüzlerine kapanmış. İşte Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'yi ve Ebu Talib'i kaybetmiş. Yani bunlar çok önemli maddi ve psikolojik destek sağlıyorlardı Peygamberimiz. Aynı zamanda sosyal destek yani Ebu Talib bilhassa. Bu destekleri kaybetmiş. Ee, ekonomik boykot altındalar bir mahalleye toplanmışlar yani çıkış görünmüyor ufukta bir çıkış görünmüyor tam tersine giderek e, üzerlerindeki baskı artırılıyor çember daraltılıyor ve e, her anlamda yani her açıdan psikolojik olarak sosyal olarak ekonomik olarak e, muhasara altındalar büyük bir kabz dönemi yaşıyorlar yani ben mesela dünyanın bugün de bir kabz döneminden geçtiğini düşünüyorum ve tam bu sırada allah Teala onlara Yusuf kıssasını indiriyor. Bu sureyi indiriyor. Bu kıssayı anlatıyor. Nasıl büyük bir moral verdiğini düşünün. Yani kuyunun dibine inen, zindanlara atılan, işte her türlü bir insanın başına gelebilecek bütün o mahrumiyetlere, iftiralara, yalnızlığa, tek başına yani. Mısır'da ne bir akrabası var, ne bir arkadaşı var, ne onu koruyacak birisi var. Yani aklına, kimsenin aklına bile gelmiyor Yusuf'un zindanda suçsuz yere çok uzun süre yattığı. Yani birisi işini bile takip etmiyor dışarıdan. Öyle bir bakın arkadaşlar. İşte bütün bu durumlarda, durumları yaşasanız bile Allah Teala'nın sizi buradan çıkarabileceğini, hayatın her zaman sürprizlere açık olduğunu, tabii burada... Aslında ön şartlar var yani yeter ki bir vasfınız olsun diye oraya onu ekleyeyim. Efendim, ve geleceğin şu anda içinde bulunduğumuz kabz haliyle sürmek zorunda olmadığını, gün doğmadan neler doğar demiş ya atalarımız. Ve yani o en dipten en tepeye çıkmanın mümkün olduğunu gösteren müthiş ümit bahşeden yani bir sure, bir kısa. Bu açıdan da en güzel kısa diye nitelendirilmiş olabilir. Mesela şimdi burada bir parantez açıp günümüzde böyle iç karartan bunalım hikayelerinin özellikle modern edebiyatta çok örnekleri var. Ben insanlardaki bu umutsuzluğu, karamsarlığı pekiştirdiğini düşünüyorum ve biraz doğrusunu isterseniz kendim en azından onlardan uzak durmaya çalışıyorum. Çok size romantik gelebilir ama hiç olmazsa sonu iyi bitsin diyorum. Yani bir e, izlediğimiz bir filmin ya da okuduğumuz bir romanın insana hiç ümit bahşetmemesi e, korkunç bir şekilde zaten hayatta yaşadığı zorluklar var. Onlarla mücadele ediyor zaten. Onu dibe çekiyor, umutsuzluğa düşürüyor diye düşünüyorum. E, ama tabii ahirete inanan için... Arkadaşlar bunun altını e, olabildiğince çok çizmek. Yani bugün insanlığın yararına bir şey yapmak istiyorsak ben ahiret inancını tekrar vurgulamak, tekrar öne çıkarmak ve e, bu dünyada attığımız her adımın ahiretteki bir sonucu, bir iz düşümü olduğunu hatırlayarak yaşamanın e, bugünkü insanlığa, günümüz insanlığa yapılacak en büyük yardım, en büyük iyilik olacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün yani ben ee, i̇şte çalışkan olduğumda bunun karşılığını alamayabilirim. Ee, verici olduğumda, fedakar biri olduğumda bunun karşılığını alamayabilirim. İşte ben iyi niyetli olduğumda çok istismar edilebilirim. Hatta böyle haksızlıklara uğrayabilirim. Ama ahiret varsa bunu sürdürebilirim yani. Ahiret yoksa bunu nasıl sürdürebilirim ki ben? Veyahut da ahireti hatırlamıyorsam. Yani ahirete inanıyorum ama çok hatırlamıyorsam günlük hayatta nasıl sürdürebilirim? İşte bize Yusuf kıssası sadece ahirette değil dünyada da her şeyin düzelebileceğini o ümidi verdiği için yeter ki doğru yolda olalım, yeter ki ahlaki çizgimizi koruyalım, yeter ki Allah'a olan güvenimizi, bağlılığımızı koruyalım düze çıkma ihtimalinin hatta düze çıkmakla yetinmeyip en tepelere tırmanma ihtimalinin her zaman hepimiz için mümkün olduğunu göstermesi açısından da hakikaten o günkü Müslümanları düşünün. 1-2 yıl içinde nasıl bir ferahlığa kavuştular hicretten sonra sınavları Cenab-ı Hak'ın istediği şekilde geçmek kaydıyla tabi. Bunu gösterdiği için de güzel bir kıssa diye düşünüyorum. Bir başka açıdan Arkadaşlar onu daha ziyade ee, psikologlar ve edebiyatçılar üzerinde duruyorlar. Çok fazla karakter ve duygu işlendiği için yani bir insanın e, hayatta başına gelebilecek bütün yakın ilişkiler yani baba oğul ilişkisi var, kardeşler arası ilişkiler var, karşı cinsle ilişkiler var, köle efendi ilişkisi var, Z arkadaşlar yani zindan arkadaşlarıyla zorunlu arkadaşlıklar diyelim bunlara seçilmiş dostluklar değil de. Onlarla ilişki var, bunların nasıl yürütüleceği var. Yani ilk bir çırpıda aklıma gelenler bunlar. Ve duygular, sevgi, kıskançlık, nefret, aşk yani hırs, kervancılar var. Mesela o kervancıları ben kıyamet gününde hep böyle görmek istemişimdir. Allah inşallah tabii bizi kurtarırsa böyle bakmak istediğim bazı manzaralar var kıyamet gününde. Onlardan biri de kervancılardır. Yani o birkaç kuruşa sattıkları o çocuğun. Ee, Yusuf olduğunu anlayınca ne yapacaklar acaba mesela ee, yani değerini bilmemek Allah'ın değer verdiği birinin değerini bilmemek ve onu e, maddi bir çıkara dönüştürmek onun üzerinden maddi bir çıkar e, kazanmak mesela bu kadar büyük bir gafletin temsilcisidir orada kervancılar bu açıdan yani pek çok insan tipini pek çok duyguyu e, çok yani 99 ayet 99 ayet Hatta kısın tamamına bakacak olursak bu kadar yani 99 cümlede diyelim anlatıyorsunuz yani müthiş bir kısa bu açıdan da daha pek çok kim bilir nedenleri hikmetleri vardır benim görebildiklerim ilk aklıma gelenler bunlar gelelim dördüncü sorunuza kitapta kıssaları hayatın her döneminde yeniden okumanın öneminden bahsediyorsunuz olmuş bitmiş olayların ardına bu kadar düşmenizin e, sebebi nedir demişsiniz. Tamamen kişisel olmuş soru. Güzel. E, neden hayatın her döneminde yeniden okumak gerekiyor arkadaşlar? Önce bir defa şunun altını çizelim. E, Kur'an'da anlatılan kıssalar Allah'ın anlatmayı seçtiği insan hayatlarıdır. Bu çok önemli. Yani Kur'an'ı Kur Allah'ın kelamı olarak görüyorsam ben ve Allah orada bana birinin hayatını anlatıyorsa, hayatından bir kesit anlatıyorsa bu benim için hayat boyu elimden bırakmamam gereken müthiş bir hani e, ip. Yani öyle diyelim kurtarıcı bir ip. Yani uçurumlardan düşeceğim zaman denizlerde, okyanuslarda boğulma ihtimalim olduğu zaman bunları sembolik söylüyorum. E, o ip benim elimde yani. Nasıl tırmanabilirim uçurumdan, o gölden, o denizden, o okyanustan nasıl çıkabilirim, nasıl kurtulabilirim? Ee, kıssalar böyle bir e, beni hakka, hakikate, doğruya bağlayan e, bir ip. Çünkü Allah anlatıyor. Allah, Rabbim anlatıyor onu bana. E, bu yani Herhangi bir söz değil bu. Herhangi birinin anlattığı ibretli bir hikaye değil. Hayatın her döneminde neden yeniden okumam gerekiyor? Çünkü ben bundan 5 yıl önceki kişi değilim. Yeni sorunlar yaşadım, yeni şeyler öğrendim. Daha önce tatmadığım duygular yaşadım. Daha önce karşılaşmadığım olaylarla karşılaştım. Dolayısıyla şimdi benim bakışım farklı. 5 yıl önceki gibi bakmıyorum. O zaman o kıssayı 5 yıl sonra yani bu 5 yıl burada ilk aklıma gelen rakam olduğu içindir. 1 yıl olur, 6 ay olur fark etmez 10 yıl olur. Ee, efendim tekrar dönüp o kıssayı okuduğumda artık aynı gözle okumuyorum ben. Aslında bu bütün kitaplar için geçerlidir de kıssaların değerini az önce vurguladım. Benim için ne anlama geldiğini ee, yani tutunacağım bir tutamaktır o. Ee, efendim dolayısıyla... O hayat beni dönüştürdükçe hayat ilerledikçe yaşadıklarım benim zihnimi bakış açımı değiştirdikçe efendim değiştirdikçe demeyelim yani yeni pencereler açtıkça diyelim. Bu değişme kelimesine karşı da bir şeyim oluştu bir dikkat göstermek gerektiğini düşünüyorum. Yeni pencereler açtıkça. Efendim e, o zaman ben o kıssalara bakarak o yeni olaylar, yeni düşünme biçimleri, yeni duygular karşısında nasıl bir tavır almam gerektiğini, orada bana neyin modellik edebileceğini e, tekrar tekrar bakmam gerektiğini düşünüyorum. E, hatta e, illa yani okumak gerekmiyor. Çünkü mesela bir noktadan sonra artık onları ezberlersiniz. Yani Yusuf işte... Zindan arkadaşlarıyla nasıl konuştu? Yusuf'u satın alan vezir onda ne gördü de satın aldı? O sahneleri biliyorsunuz artık çünkü okudunuz birkaç defa. İşte Hz. Musa Medyen Suyu'nun başında ne yaptı? Samiri ile nasıl konuştu, ne yaptı? Efendim e, Harun'la arasındaki ilişki nasıldı? E, Firavun'a giderken neden bu kadar korkuyordu? Korkusunu yenebildi mi? Artık onları biliyorsunuz yani çünkü okudunuz defalarca ben kıssaların böyle zihnimize bütün sahneleriyle yerleştirilmesi gerektiğini daha küçük çocukluktan itibaren anlatılmak suretiyle yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ve e, hayatta yeni bir olayla karşılaştığınızda yeni bir tepki tavır ortaya koymanız gerektiğinde hemen o zihninizdeki sahnelerden size o tavır konusunda rehberlik edecek olanı e, bulup çıkarabilmeniz gerektiğini yani bunlar saniyelik işler ama yani Peygamber Efendimizin işte Huneyn Savaşı'ndan sonra ganimetlerin dağıtılması sırasında duyduğu nahoş bir ifadeden ötürü kızıp sinirlenip sonra da kavmi Musa'ya bundan daha ağırını söylemişti de o sabretmişti deyip hemen kendini toparlaması, öfkeyle hareket etmemesi ve orada Hz. Musa'nın Musa o sabrından destek alması örneğinde olduğu gibi bence bu efendim kıssalar bana hayatın her anında rehberlik etmeye devam ediyor olmuş bitmiş olaylar ama altını çiziyorum bunlar Allah'ın seçtiği Allah'ın anlatmayı seçtiği alemlerin Rabbi olan bütün insanların hayatlarını bilen geçmişi onun için geçmiş ve gelecek diye bir şeyin söz konusu olmadığı bütün zamanlara hakim bütün olaylara hakim alemlerin Rabbi olan Yüce Allah Yüce Mevla Arkadaşlar bütün o insanlık alemi içerisinden bunları seçmiştir bana anlatmıştır mesela Ashab-ı Kehf'ten de öğreneceğimiz ne kadar çok şey var İlla peygamber kıssası olması gerekmiyor Kur'an'da anlatılanların bunları seçmiş bunları anlatmıştır bunlar prototip örneklerdir. Bunların, bu kıssaların içindeki olaylar birebir tekrar etmese bile semboliktir bunlar. Her çağda, her devirde, her ortamda yenilenmektedir. Çünkü bunlar insanlığın temel meselelerini anlatmaktadır. Habil ile Kabil yani geçmişte mi kaldı sizce? Değil mi? Yani kervancılar geçmişte mi kaldı? Her böyle sinekten yağ çıkarmaya çalışan, her fırsattan, bir her şeye mesela öyle diyorum yani bazı insanlar var buldukları küçücük bir yeşilliğe buraya kaç daire sığar diye bakıyorlar. Ee, yani her şeyi her, buldukları her şeyi bir ekonomik kâra dönüştürmeye çalışanları mesela sembolize ediyor. Hakkı olsun olmasını hak yiyerek tabii yapanları söylüyorum. Dolayısıyla e, bunlar bana göre geçmişte kalmış hadiseler değildir. Ee, insanlığın temel meseleleri her zaman ahlaki ve duygusal Kökenleri vardır o temel meselelerin ve bu kıssalar da o, o ahlaki ve duygusal kökenleri e, ve e, orada işte doğruyla yanlışı, hakla batılı, e, zalimle mazlumu e, bize açıkça gösteren ve tarafımızı seçmemiz için elimizden tutan e, hadiselerdir diyelim. 6. E, yok 5. soru 5. soruya geldik. Günümüzde yaşanan en büyük problemlerden biri demişsiniz günlük telaşların içinde koştururken bu hayattaki anlam arayışını ıskalamamız. Kıssaların insanın anlam arayışındaki rolü nedir? Yani cevabı kendi içerisinde çok iyi bir nokta yakalanmış. Arkadaşlar bilim bugün kutsanan ve dinin yerine konmaya çalışılan son yüzyıldır belki böyle yapılmaya çalışılan bilim bize olayları açıklar. Yani işte yağmur nasıl yağıyor? Şimdi niye yağmıyor? Niye kuraklık oldu? Niye? işte küresel ısınma niye oluyor? Bilim bunu bize açıklar. Bir derse dönüşmesin bu soru cevap. Din ise arkadaşlar bu olayları anlamlandırır. Yani bu olayın benim için anlamı nedir? Ben faraza, küresel ısınmaya Engel olamam tek başıma. Benim ortaya koyacağım tepki küresel ısınmayı durdurmaz. Ama onun için hiçbir şey yapmadığımda ben o olay karşısında bir mümin tavrı, bir Müslüman tavrı gösteremediğim için oradaki anlamdan mahrum kalırım. Ve ahirette bunun hesabını veririm. Bilmem ifade edebildim mi? Anlatabildim mi arkadaşlar? İşte günlük telaşların içinde koştururken mesela mesela kalbi kırık birine vakit ayıramayabiliyoruz. Bizimle konuşmak isteyen, bize bir sıkıntısını anlatmak isteyen birine işte saate bakarak ikide bir yüzümüzde sıkıntı ifadeleriyle onun telefonunu bize telefon açmış olsun paraza dinlerken öyle bir can sıkıntısıyla karşılayabiliyoruz bunu. Neden? Çünkü yetişmemiz gereken pek çok iş var. Yapmamız gereken pek çok şey var. Mesela bu bana da çok söylenen bir şeydir. Ve çok üzülürüm yani bunu duyduğum zaman. İşte hiç vaktiniz yoktur hocam sizin falan. Hayır ya öyle bir şey olamaz. İnsan arkadaşlar kendine dert yanmak isteyen, akıl, akıl sormak isteyen birine vakit ayıramayacak kadar e, çok meşgulse e, burada bir sıkıntı bir problem var demektir. Ee, ve o zaman yani bu hani o koşturmalarımızdan elde edeceğimizi düşündüğümüz e, şey bizi anlamlı bir hayat yaşamaya sevk edecek mi diye de sormamız gerekir. Yani niçin bu kadar koşturuyoruz? E, detaylara girmeyeyim. Mesela çok, belki de çok eşyamız olduğu içindir. Belki de çok detaylı yaşadığımız içindir. Günlük hayattaki işleri çok fazla detaylandırdığımız içindir. Belki o yüzden vaktimiz yoktur. Belki yeme, içme, giyim, kuşam gibi sıradan şeylere çok fazla vakit ayırdığımız içindir mesela. Dolayısıyla tabii ki anlamı kaçırmış oluyoruz. Çünkü anlamlı bir hayat yaşamak yani bir boşluk doldurmak bu dünyada bir, sadece bir tüketici olarak değil dünyanın gidişatı ile ilgili çok küçük çapta da olsa yani burada büyük bir adam olmamız gerekmiyor. Onu da altını çizeyim. Çünkü başarılı olmak illa böyle çok büyük mevkilerde büyük işler yapmak olarak algılanıyor. Hayır. Çok küçük bir dünyanın içinde de olsak arkadaşlar etrafımızdaki herkes için hatta işte az önce söylediğim gibi doğa, tabiat, oradaki börtü, böcek vesaire için efendim anlam bir anlamımızın olması. Bizim varlığımızın onların Varlığını zenginleştirmesi bizim biz yok olduğumuzda da yok olmak demeyelim ama hani darü bekaya irtihal ettiğimizde de onların bir kaybı olması. İşte anlamda hayat yaşamak bu ee, kıssalar yani bu önemsiz şey bize önemsiz gibi görünen detaylara veyahut da çok büyük yani bütün bu varoluşu anlamlandırmamıza yardım ettiği için o detay hem küçük detaylara işaret ettiği hem de o büyük varoluşu anlamlandırma yani nereye gidiyoruz ee, en doğru tavır nedir bu gidişat içerisinde ben bu küçük cirmimle yani bu kadar basit bir insan olarak ben ne yapabilirim bunları ortaya koymanızda haktan yana yer almanın hakkın yanında yer almanın bizi bizim için nasıl büyük bir kazanç olduğunu göstermesi bakımından da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, Tabi burada anlamın e, bir hani herkes için e, geçerli olan anlam var. Bir de e, kişiye özel hayatın anlamı var. Bunlar arasındaki farklılıklara da dikkatimizi çekiyor diye düşünüyorum kıssalar. Yani e, işte e, sadece mesela belli bir şeyi başaran, başarırsanız anlamlı bir hayat yaşamış olursunuz. Hayır böyle söylemiyor kıssalar arkadaşlar. E, çok küçük katkılarda. Sizin orada o, o olayın o sahnesine yani şöyle diyelim bir oyun sahneleniyor sizin orada çok küçük bir rolünüz var önemsiz gibi gö görünüyor size başrol oyuncusu değilsiniz ikinci oyuncu bile değilsiniz belki bir figür figüransınız ama o oyunun zengin bir sahne ve başarılı bir sahne ortaya koyabilmesi için bütün figür figüranların da rolünü çok gerçekçi ve güzel bir şekilde icra etmesi gerekiyor öyle değil mi? Ee, ben bunu şöyle yorumlardım hep e, yüz yüze vaazlarda farz edin ki 5000 parçalı bir puzzle yapıyorsunuz bu puzzle işte e, dere kenarında oturan bir kız arkasında dağlar mağlar böyle manzara var bulutlar var falan bir dere akıyor böyle bir manzara düşünün bu 5000 parçanın hepsi kızın gözleri olmak istese arkadaşlar çünkü neden? İşte bir tabloya baktığınızda ilk önce oradaki kıza bakarsınız. En dikkat çekici figür o olduğu için. Orada oturan kişiye bakarsınız yani. İşte bu bir çoban da olabilir. Efendim herkes o çobanın, o kızın gözleri olmak istiyor. Bütün beş bin parça. Ortaya bir puzzle çıkmayacaktır değil mi? Yani bulutun da, oradaki bir suyun, köpüğünün de, bir ot parçasının da, çok uzaktaki dağlarında hepsinin yerine tam oturması gerekiyor. Bütün parçaların yerine tam oturması gerekiyor ki ortaya güzel bir puzzle çıksın. İşte bu e, anlamın bu olduğunu düşünüyorum ben kişisel açıdan. Yani ben bu hayatta nereyi işgal ediyorum, nereyi dolduruyorum ve orayı tam dolduruyor muyum? Orayı tam oraya tam oturuyor muyum yani? Ben oradan çıktığımda, çıkarıldığımda etrafımdakiler için bir boşluk oluşacak mı? Yani benim yokluğum bir şey ifade edecek mi? Dolayısıyla ben bu açıdan kıssalarda müthiş Dersler görüyorum. Yani mesela mesela arkadaşlar e, çok ilginç değil mi? Cenab-ı Hak e, Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarından bahsediyor e, Kasas suresinde. Hazreti Musa işte o çeşme başında onlara yardım etti ve onlar onu Şuayb Aleyhisselam la... Ama bir daha bahsedilmiyor yani. Bir daha yoklar. Ya Hazreti Musa onlardan biriyle evlendi. Yani çoluğu çocuğu oldu belki nerede bu hanım yani Mısır'a geldi mi ee, efendim yani o firavunla mücadelesi sırasında hanımı ve çocukları neredeydi hani ansiklopediden okuduğuma göre kaynağını bilemeyeceğim şimdi onlar tekrar e, o Turdağ'ın tur da Cenab-ı Hakk'ın o ateşi almaya gittiğinde Cenab-ı Hak'la görüşmesi ve görevlendirilmesinin akabinde hanımının geriye Şuerp Aleyhisselam'ın Medyen'e babasının yanına döndüğü söyleniyor Doğum yapmak üzereymiş çünkü doğurduğu çocukla birlikte dönmüş. Ama mesela bir daha yok kıssada yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün kıssa tekrar har ama ne kadar önemli göre bir görev icra ediyor. Yani çaresiz, e aç, susuz, korku ve dehşet içinde ne yapacağını bilemeyen Hz. Musa'yı Şuayb Aleyhisselam'la buluşturuyorlar. Bakın böyle bir rol icra ediyorlar orada. Bu Hazreti Musa'nın hayatında çok büyük bir dönüm noktası. Yani diyeceksiniz ki bunların hepsini zaten Allah Teala ayarladı. Evet öyle de bakabiliriz. Eğer Cenab-ı Hak beni şu role uygun görmüşse yani birinin elinden tutma, birinin işte ne bileyim bir ailenin yemeğini yapma yani. Evini çekip çevirme. Çok O emanet edilen çocuklara sahip çıkma. Onlara güzel rehberlik etme mesela. Kaç çocuğu varsa bir insanı yani. Bundan başka da, başka da bir şey elinden gelmiyorsa arkadaşlar onu anlamsız olmayacağını o yaptığının anlamsız olmayacağını gösteriyor bence acizane kıssalar. Yani hem bize büyük bir umut bahşediyor dünyevi ve uhrevi sonuçları birlikte anlattığı için yani şimdi siz baktığınızda mesela Hazreti Meryem bir felakete uğramış gibi değil mi? Hazreti Meryem bir felakete uğramış gibi. Yani durup dururken hiçbir suçu olmadan hamile kalıyor. nikahsız bir şekilde. Ve e, yani o topluluk Yahudiler onu müthiş bir e, tazlikle dışlıyorlar. E, iftira atıyorlar, suçluyorlar, hakaret ediyorlar. Gerçi biz de orada olsaydık muhtemelen o Yahudilerden biri olurduk yani bu kafayla. E, çok şükrediyorum o açıdan. Ama tabii bakın bunun bugünkü e, benzerlerine de işte dedik ya demin bunlar hep tekrar eden olaylar çok kolay iftira atabiliyoruz mesela biz gözümüzle görmediğimiz e, hadiselerde hatta bana sorarsanız gözünüzle gördüğünüz şey bile gördüğünüzü zannettiğiniz şey olmayabilir başkalarının hayatlarıyla ahlaklarıyla ilgili hüküm verme konusunda çok dikkatli olmayı öğretiyor mesela bize bu şimdi Hz. Meryem e, o çocukla müjdelendiğinde yani İsa ile müjdelendiğinde ne diyor Cebrail Aleyhisselam ona arkadaşlar? İlginçtir yani. Mübarek olsun sana diyor. Allah seni bütün alemlere seçti diyor. Ali İmran suresinde bakarsınız. Yani bir felaket, bir kadın için bir felaket olan bir şeyi o olay senin öyle zannettiğin gibi değil demiş oluyor mesela bu kıssa bize. Dolayısıyla ben şu anda bir felaket yaşıyorum dediğimiz şey belki de bizim için bir felaket değil, bir hastalık belki bizim için bütün günahlarımızdan kurtulma vesilesi. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani e, saatlerce konuşulabilir bu konu. E, hayatın anlamını genel olarak, bana sorarsanız o ahiret inancıyla çok yakından ilgilidir. Ve kişisel olarak benim bu hayat içerisinde işgal ettiğim yerdeki anlamımı, Bulma noktasında ve o bulduğum şeye razı olma ve onu ifa etme noktasında bütün kıssalarda müthiş rehberlikler olduğunu düşünüyorum. Altıncı soruya geçelim. Kitapta sıklıkla ilke ve prensip sahibi olmaktan bahsediyorsunuz. Öyle miymiş? Demek öyle. Yusuf kıssası özelinde düşünürsek kıssanın bize kazandıracağı prensipler nelerdir? İlk aklıma geleni söyleyeyim arkadaşlar. Hiçbir zaman doğruluktan ayrılmamaktır. Yusuf kısasında benim gördüğüm haktan, hakkaniyetten hiçbir zaman ayrılmamak Allah'ın yolunu hangi şartla olursa olsun hangi dürtülerini kontrol etmek zorunda kalıyor Hazreti Yusuf ve öyle bir noktaya geliyor ki Ya Rabbi korkuyorum yoldan çıkacağım diyor yoldan çıkmak istemiyorum beni zindana at daha iyi benim için diyor yani zindanı bile tercih ettirecek şekilde arkadaşlar doğruluktan, haktan doğru olanı yapmaktan ayrılmamak mesela bu benim için çok etkileyicidir. İkincisi işte Yakup kıssası gibi görünmeye başladı bana demiştim Hz. Yakup'un nasıl diyelim ona imtihanı diyelim en güzel bizim terimimiz bu trajedi diyorlar dram diyorlar neyse onları geçelim Na bakın ki arkadaşlar en sevdiği ve en çok gelecek vadeden çocuğunu Allah terbiye ve çok düşkün olan burası da önemli yani 12 tane oğlu var bir tanesi böyle çok gelecek vaat ediyor rüyaların sebebiyle onu zaten kısanın başında söylüyor Rabbim seni şöyle şöyle yapacak diyor bu rüya o demek diyor ondan sonra onu diğer çocukları ortadan kaldırıyor ve Hazreti Yakup o en sevdiği, en düşkün olduğu, en çok gelecek vadeden çocuğuyla değil de ona tuzak kuran diğerleriyle bütün ömrünü geçirmek zorunda kalıyor. Yani bu baba-oğul ilişkisi, aile ilişkileri açısından çok ibretamiz bir şeydir. Ve Hz. Yakup'un hiçbir zaman orada az önce Yahudilerin Meryem'e yaptıklarının tam tersi olarak hiçbir zaman çocuklarını açıkça suçlamaması, Onlardan yüz çevirmemesi çünkü görmedi bilmiyor oradaki beyanı esas kabul etmesi ve onlarla yaşamaya onları çevresinden uzaklaştırmadan onlarla yaşamaya devam etmesi mesela oradaki o ilkeleri Hazreti Yakup'un o ilkeli duruşu çok etkileyicidir. Efendim mesela bir başka prensip benim birazcık motivasyon çerçevesinde kabul edebileceğim bir yaklaşımla. Bir başka şey yani hayatta hayatın dalgaları arasında yüzeyde kalmak istiyorsak bir yeteneğimizin olması gerektiği, bir altyapımızın olması gerektiği. Yani evet Hz. Yusuf'u Cenab-ı Hak işte kuyulardan, zindanlardan kurtardı, işte onu Mısır'a sultan yaptı falan ama burada Hz. Yusuf'un bir birikimi var, onun bir yeteneği var, bir değil birçok yani yeteneği var, bunun bir altyapısı var. Yani bir elimizden tutulacak bir tarafımızın olması gerektiği arkadaşlar. Bu sadece dünyada değil, ahirette bile böyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden şefaat etmesini isteyenlere, isteyen birine sen de çok secde ederek bana yardımcı ol diyor. Yani o kadar çok ibadet et ki Rabbime diyebileyim ki Ya Rabbi çok namaz kılardı. Yani bizim elimizden tutulacak bir tarafımızın olması gerekiyor. Dünyada da ahirette de kurtulanlardan olabilmemiz için mesela böyle bir ilke çıkarabiliriz ee, pek çok yani onlarca ilke e, tespit edebiliriz hatta herkes mesela sizler bu bakış açısıyla okusanız benim göremediklerimi görürsünüz neden çünkü siz ben değilsiniz benden farklı e, bir, a, hayatınız var yaşadıklarınız var o tecrübeler sizin benim göremediğimi görmenize yardımcı olacaktır dolayısıyla bu açıdan da bir cesaretle bu kıssalara bakmanızı tavsiye ederim yedinci soru biz büyüklerimizden kıssalar dinleyerek büyüdük. Çoğumuz peygamberlere dair ilk bilgileri anneanne babaanne anlatılarından almıştır. Hem ahlaka yerleşme hem de rol modeli onlardan seçme gibi amaçlar düşünüldüğünde bu anlatı geleneğini bir adım öteye taşımak için başka neler yapılabilir? Bu çok yerinde ve önemli bir tespit arkadaşlar biz. Bu nesiller arasındaki kopuştan ötürü e, bunun faturalarını daha gör, ödemedik. E, ciddi yani karamsar olmak istemiyorum ama ciddi sorunlarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. <gülüyor> Şöyle ki e, şu anda artık e, hiçbir torun neredeyse babaannesiyle anneannesiyle büyümüyor. Onlardan hikaye dinlemiyor arkadaşlar çocuklar en çok sevdiği ve onları kendilerinden geçirircesine yani bütün o taptaze beyni tam kapasiteyle açarak e, izledikleri şey şu anda babaannenin anlattığı veya anneannenin anlattığı masal değil arkadaşlar ekranda gördükleri bir takım hareketli görüntüler ve onların doğrudan doğruya şuur altına e, gönderdikleri mesajlar e, müthiş bir şey yaşıyoruz parçalanma yaşıyoruz yani Hayatın doğal akışı içerisinde bana göre mesela bu çok size garip gelebilir ama ben okullarda bile yaş sınırı olmaması gerektiği kanaatindeyim. Yani birisi 30 yaşında neden ortaokula gitmesin, gitmek istiyorsa ama gidemez. Niye? Çünkü işte biz küçük çocukları kreşlere, ergenleri, liselere ondan sonra belli yer, hadi üniversitede Allah'tan öyle bir yaş sınırı yok ama o bile doğal olarak ayrışıyor. Genç Yetişkin çalışkan insanları iş yerlerine ofislere fabrikalara yaşlıları da ya tek başlarına yanlarında bir bakıcıyla küçük bir eve veyahut da işte bakım evlerine yerleştirdik. Dolayısıyla aile o büyük geniş aile her bir üyesinin bir işe yaradığı ve birbirlerini desteklediği birbirleriyle çok görüşen o geniş aile parçalandı arkadaşlar. Şimdi yani bilmiyorum bir. Yeni nesilden biri babannenin kendisine masal anlatması diye bir anısı olacak mı yani veya anneannenin dinenin diyelim. Dolayısıyla böyle bir sıkıntımız var. Burada tabii edebiyata, sinemaya, diğer işte sanatlara çok büyük iş düşüyor. Ben bu kıssaların, işte mesela çocuklar için peygamber kıssaları işte Yusuf Aleyhisselam kitabı gibi değil arkadaşlar böyle çeşitli hikayelerin içine yedirilerek çeşitli e, efendim anlatılarla parça parça da olsa o semboller e, farklı bir dile e, taşınarak e, aktarılması ve anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada e, bütün zaten öyle söylenir. Dünya tarihinde bütün anlatılar temelde bir 15 kadar hikayenin çeşitli versiyonlarından ibaretmiş Mitolojiyi mesela kaynak gösterirler bu çalışmayı yapanlar Dolayısıyla bizim içinde kıssalarımız böyle bir kaynaktır arkadaşlar işte çizgi filmi yapıyoruz resim mi yapıyoruz hangi sanatla meşgulüz işte bir hikaye mi anlatıyoruz tiyatro mu yapıyoruz bütün o sanatlara yedirilmesi gerektiğini ve her yaş için bunların o mesajlar alınarak oradan tabi Tekrarlanması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. İnsanları eğitmek için çeşitli roller üstlenmiş. işte öğretmenlerin, yazarların, sanatçıların. Ve son soru. Diğer peygamber kıssalarına ilişkin çalışmalarınız da olacak mı? <gülüyor> Bilemiyorum. Böyle bir planım yakın vadede yok. Biraz cesaret isteyen bir şey. Bu Yusuf kıssasıyla ilgili bu metinlerin işte bir kitaba dönüşmesi, bu sohbetlerin daha doğrusu bir kitaba dönüşmesi de çok sıkı teşvik ve takiplerle oldu. O burada ismini analım Ayşegül İlhan hocamızın efendim sıkı takibiyle yıllarca devam eden yani yıllarca süren sıkı takibi sonucu ve mutlaka yazılmasına dair beni ikna etmesi sonucu oldu. Çünkü Kur'an hakkında yani Allah'ın kelamı hakkında işte bir tefsiri esas alıp oradan sohbetler yapabilirim ama benim kendimin onun üzerine bir şeyler anlatması çok büyük cesaret gerektiren bir şey o bakımdan yakın dönemde böyle bir planım yok bilmiyorum belki nasip olur inşallah diyelim çok teşekkür ederim çok iyi hazırlanmış sorular efendim zaman zaman beni de bocalattı ama umarım sadra şifa olmuştur sizlere de efendim dünyada işgal ettiğiniz ve edeceğiniz yerleri tam doldurmanızı bunun, bunun bizim için bir tekamül olduğunu insanı kamil olmanın bu olduğunu hatırlatıp böyle bir kemale ulaşmanızı diliyorum inşallah bu vesileyle böyle bir duada almış olun Allah'a emanet olunuz